Kovul Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 02 11 2009 pazartesi günü sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. <gülüyor> Daha evvel yeni bir mevzuya başlamıştık. İlk bölümünü yani bir sohbet yapmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu mevzun ismi Risale-i Kadir Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Risale-i bilindiği gibi Davsül Azam ismiyle anılmakta bu pirimiz, büyüğümüz <gülüyor> zahiren onun kerametleri çok olduğundan daha ziyade o yönüyle tanınmakta. Ancak <gülüyor> batıni manada kitaplarda çok fazla yer ona yer bu batini manada geçmemekte. İşte bu <gülüyor> Risale-i Gafsiye diye belirtilen küçük kitap diyelim. Şurada dört sayfalık bir kitap. Onun bütün basıni alemini bizlere anlatmakta ve gerçekten de çok büyük bir şekilde anlatmakta. Buradaki mevzular tamamen zati manada olan mevzular. Şimdi dinimiz içinde efali manada mevzular, bilgiler. Esmai manada yani tarikat düzey bilgiler e, var, mevzular var. Sıfati manada <gülüyor> hakikat mertebesinden bilgiler ve mevzular var. Bu <gülüyor> elimizdeki küçük gibi görülen Risale ise zatî manada yani hakikat ve marifet mertebelerinden bahseden mevzularla ilgili. Bu bakımdan bir hayli yüksek bir idrak ve anlayış gerektirmekte. Yeni gelen kardeşlerimiz, evlatlarımız varsa belki biraz zorlanacaklardır bunu anlamada ama olsun biz mümkün olduğu kadar anlaşılabilir bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Eğer hepimiz de birlikte anlamaya çalışacağız inşallah. Azar azar, yavaş yavaş belki herkese çok fazla faydalı olamayacak ama bunları okumamız anlatmamız anlamamız gerekmekte çünkü artık ömürlerimiz bir hayli ileriye gitmiş durumda halen daha şer'i bilgilerle fıkıh bilgileriyle tarikatın işte duygusal ve menkıbe bilgileriyle vakit geçirirsek bunlara zamanımız yetmez. Onun için bu tür bilgilerin de işte konu edilmesi gerekiyor. Daha ziyade yapmaya çalıştığımız diğer sohbetlerimizde de meselelerin zahirinden batınına geçerek hakikatlerine nüfuz etmeye çalışmak olmaktaydı biliyorsunuz zaten evet kaldığımız yerden devam edelim ee, yalnız bir dakika takip etmek isteyen varsa şuradan bunu o kızlarımıza verelim onlara getirdim başka da yok o kadar bir iki üç dördüncü paragraftan devam ediyoruz Vardır, daha verilmişti onlar gözlük telafi evet sonra sordum Rabbime diye paragraf başında başlıyoruz sonra sordum Rabbime Dedim ki hiç mekanın olur mu? Dedi ki ya galiba azam, ben mekanın mekanıyım, benim mekanım olmaz. Ben insanın sırrıyım. Diye devam ediyor. Şimdi bu <gülüyor> gerçekten çok <gülüyor> yüksek manada bir bilgi ve de. <gülüyor> mertebe aynı zamanda bir sohbette bu bölüme azıcık bakmıştık yine o sohbette olmayan kimseler de olabilir baştan özetle e, tekrar çalışalım sonra sordum Rabbime dedim ki bakın şu <gülüyor> meselenin dahi çok iyi bilmesi lazım. Rabbine soruyor. Nasıl soruyor? Yani <gülüyor> o hale gelmiş ki e, e, semi ve Basar e, şeyleri e, sıfatları kendisinde zuhurda olduğunu gösteriyor. Rabbine sordum ki yani kelam ve semi yani söyleme ve duyma sıfatlarının ve neticede de görme sıfatlarının kendisinde kemale erdiğini gösteriyor. Hani var ya hayat, ilim, nürade, kudret, kelam, semi basar. Bunları biz ezber olarak kullanıyoruz. Gaflet ve tabi seyir içerisinde kullanıyoruz. Ama bu tür büyüklerimizde görürüz ki bunlar ilahi manada kullanılıyor. Yani duyması, hakkın duyması görmesi, hakkın görmesi kelamı, hakkın kelamı şekliyle oluyor İşte bu mertebeden sordum, dedim ki Ya Rabbi hiç mekanın olur mu? yani senin mekanın olur mu? nasıl <gülüyor> dünyada bir sistem olarak mekan gerekmekte ve o mekanın içinde yaşanmakta ne olursa olsun ruhumuz beden mekanı içinde faaliyet göstermekte bedenimiz bir mahalli madde manasında bir mekan içinde yaşamakta buna ihtiyacı olmakta evlerimiz dünya mekanına muhtaç olmakta dünya mekanı fezaya ve güneş sistemine muhtaç olmakta işte böylece mekansız bir fiziki manada yaşam olmamakta işte bunu düşünmek için, düşündürtmek için daha doğrusu kendisinden sonra gelenlere bir ikaz ve yol açıcı olarak soruyor. Kendi namına değil de belki bizler namına soruyor. Bizlerin için soruyor. Hiç mekanın olur mu? Yani sen bir mekanda mısın? Neredesin? Dedi ki Ya Gavsu Azam yani ey büyük Gavs'ım ben mekanın mekanıyım benim mekanım olmaz yani mekanları var eden benim, benim mekanım olmaz hani klasik bir tenzih anlayışı vardır ezbere söyleriz de hakikatinin gerçek manada ne olduğunun farkına varmayız mıyız Rabbimizi yükseltmek itibariyle yükseltmek üzere Ya Rabbi sen ee, zaman ve mekandan münezzehsin deriz mekanının mekanı olan zamanın da zamanıdır aynı zamanda yani mekana ihtiyacı olmayan zamana da ihtiyacı olmaz mekan ve zaman zuhur halinde efhal mertebesinde madde aleminde ihtiyaç olunan şeylerdir işte ben mekanım mekanıyım benim mekanım mekanım olmaz Hani bir e, Hadis-i kutsi vardı bilirsiniz. Yani Allahu لَمْ يَكُمَّ اَهُ <شَيَة> Allah var idi, onunla birlikte hiçbir şey yok idi. Bilindiği gibi bunun devamında bu e, Hadis-i Kudsi'yi Efendimiz'e bildirdikleri zaman azıcık düşündükten sonra el an kemâ yani şu anda da öyledir. Allah vardır, onunla birlikte hiçbir şey yoktur. E peki o zaman bu gördüğümüz bu gökyüzü galaksiler mükevvenat işte dünya üzerindeki varlıklar nedir evet onlar aslında hiçbir şey değildir e peki ama gördüğümüz bir sistem yaşanan bir sistem var işte onlar Allah'ın bu alemdeki isim ve sıfatlarının zuhurlarıdır yani hakka aittir gördüğümüz ne varsa bu alemde ama biz kendimizi gerçek manada tanıyamadığımızdan ve bu alemin sistemini de bilemediğimizden şartlanmış olan bir anlayış içerisinde işte mahlukat var gökyüzünde işte semada galaksiler felekler var yerde işte otlar var hayvanlar ağaçlar var diye kesret haline getirmişiz ve bunları kendilerine ait ayrı varlıklar olarak kabul etmişiz ve böylece de Kesret halimini düşmüşüz ve bir bakıma gizli şirk içinde olmuşuz farkında olmadan ancak bu şirk suç unsuru olmaz ama kişiye perde olur benim mekanım olmaz şimdi o <gülüyor> kudsi hadise tekrar dönelim Allah'u <gülüyor> bakın Allah var idi demek ki Allah var Onunla birlikte hiçbir şey yok idi. Peki bütün bu alemler var edilmezden evvel Allah var ise ve bütün bu alemlerde fezay namütenahî sonsuz fezanın içinde var olmuş iseler o zaman fezanın diğer isminin ne olması gerekiyor? Allah olması gerekiyor. Bak Allah var idi. Yani bu alemi içine alacak varlık var idi ama içindekiler yok idi dahil öz. İşte belirli süre sonra belirli süre sonra ve ilahi ilim zuhura çıkma vakti geldiğinde Cenab-ı Hakk'ın Rahman esması ile nefes Rahmani bu sonsuz fezzanın içine yayıldı. Eğer bu sonsuz fezza yani Allah'ın latif varlığı o zaman olmasaydı bu varlıklar nerede mekan bulacaklardı. Bunu da böyle bir bilgi olarak verelim. İşte mekanın mekanı, Cenab-ı Hakk'ın latif varlığı, bizim tespit edebildiğimiz, insanlığın tespit edebildiği sondu, sonuna da ulaşılmamış olan sonsuz feza. Feza, sonsuz feza. İşte bütün mekanların mekanı o. Ben insanın sırrıyım diye insanın hakikatini bu mekan bahsinde çok değişik bir şekilde ifade etmekte ben insanın sırrıyım o halde bizde gizli olan hakkın varlığının da kendisi ama biz zahirimiz onu perdelediğimizden o sır olarak batınımızda kalmış o halde şimdi bakın ben mekanın mekanıyım demesiyle kendisinin bir mekan olduğu. Ama ben insanın sırrıyım ifadesiyle de insanın varlığının içinde gizli mevcut oldu. Yani insanın sureti ona bir bakıma mekan olduğu anlaşılmakta. Derin biraz daha derinlemesine düşündüğümüz zaman ben meka benim mekanım olmaz ancak ben insanın sırrıyım hani e, hadisi kutsiyle geçiyor yine ben yere göğe sığmam mümin kulunun kalbine sığarım gönlüne sığarım dediği hali de bu e, yalnız <gülüyor> mümin kulunun kalbine sığılması bütün bu fezay namütenahya sığamayan onun da sonsuz olan bir varlığın varlık demek de değil aslında ama başka kelimemiz yok ifade edecek bir oluşunun insanın gönlüne sığması nasıl mümkün acaba işte iki yolu var ya Cenab-ı Hakk'ın varlığı küçülecek insanın gönlüne sığacak veya o gönül son derece genişleyip o şekilde onu içine almış olacak şimdi insanın sırrıyım derken bütün bu alemde bakın Hakkın varlığından başka bir varlık olmadığı kanaati anlayışı ile bizim suretimizin dahi hakkın varlığından başka bir şey olmadığı anlamımız zor olmayacaktır. O zaman Cenab-ı Hak sırrıyım dediği zahir ve batın hakta ben zuhurdayım manası çıkmakta. İnsanda ben zuhurdayım manası çıkmakta. İşte sır dediği bu aslında sır değil, ayan diyen açık ama e, bizler farkında olduğumuzdan Cenab-ı Hakk'ı hep tenzih mertebesi itibariyle göklere yerleştirdiğimizden, orada ona mertebe verdiğimizden, teşvihi manada alemdeki tasarrufunu e, dikkate almadığımızdan insandan Rabb'ımızı ve alemden uzaklaştırmış, ayırmış olmaktayız. İşte bu fark ehli olmayı getiriyor neticede. Evet devam eder alt satıra. Sonra sordum dedim ki Ya Rabbi hiç içer misin ve yer misin? İçer misin ve yer misin? Dedi ki yemem fakirin yemesi içmem de fakirin içmesidir cenab Hak bunu teşvihat babında söylüyor. Allah'ın yemeye içmeye ihtiyacı yok. Ama ne yönüyle? Zatı yönüyle. Eğer zatı yeme içme yönüyle buna ihtiyacı olmuş olsa o zaman zat olmaz. Peki ne demek oluyor bu şimdi? Yemen fakirin yemesi. Şimdi burada yemek zaman hemen sofra aklımıza geliyor. İşte salatalar, turşular, yemekler, etle, neyse işte yemekte ne varsa ekmekle onlar geliyor. <gülüyor> yemek iki türlü. Zahiren birincisi bu olmakla birlikte batınan ise mana yemeği yemek. Yani irfaniyet hakikatlerini idrak edip kişinin bünyesine indirmesi bu da ruhani beslenmesi olmakta. Hani bazıları der işte ruhumuzu besleyelim. Müzik ruhun gıdasıdır gibi. Hani <gülüyor> basitçe sözler söylenir. Aslında kısmen doğru kısmen yanlıştır o. Oradaki ruhtan bahsedilen şey nefsin gıdasıdır o. Ama tevhid ehli ise kişi o zaman ruhunun gıdası olur. Çünkü nefis mertebesindeki yaşayanlar ruhun farkında olmadıklarından varlığının farkında olmadıklarından o bedende o duyguları nefis paylaşır o sahip olur Şimdi fakir üzerine söylenmiş birçok hadis-i şerifler var hadisi kutsiler hatta fakir tamam olduğunda o haktır diyor yani yani bir varlıkta fakirlik hakikati yani o kelimenin ifade ettiği mana tamam olunca o haktır. O hakkın ta kendisidir. Ve daha sonra da gelecek herhalde. Ben Peygamberlerin ve Velilerin üzerine fakirliğimle iftihar etmekteyim. El-fahri fakri fakirlikle iftihar etmek hı hı. Feyim, Zahir e, olarak kitaplara baktığımız zaman Peygamber Efendimiz fakir bir fiziki manada hayatı tercih etmiştir lüks içinde olmamıştır zengin olduğu devrelerde İslam'ın geliştiği devrelerde de kendisinin ilk yaşadığı, tüccarlık yaptığı devrelerde de e, zenginliği lükse itibar etmemiştir zenginliği vardır ama lükse itibar etmemiştir fakir halinde hayat yaşamıştı diye anlaşılır tabii ki burada gerçek fakir kişinin kişinin kendi nefsaniyetinin yokluğu manasına yani nefsinden fakir düşmüş ama hakla gani olmuş. Hakla zenginleşmiş. Şimdi bu bir ölçü gibi. <gülüyor> Düşünelim bizim nefsaniyetimiz ne kadar yükselirse rahmaniyetimiz o kadar fakirlemiş oluyor. Yani azalmış oluyor. Rahmaniyetimiz ne kadar yükselirse o terazinin tefeleri gibi beşeriyetimiz o kadar fakirleşmiş oluyor. Yani yoklaşmış, şişliğe doğru gitmiş oluyor. İşte bu hakikati ilk defa İslami manada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ortaya çıkarmakta. Fakrın hakikatinin ne olduğunu bu fakrın hakikati bir bakıma fenafillah mertebesi yani hakta fani yok olmak tamamen fakra geçmek. Yalnız fakrin bir altı daha var bir altı derken Mertebe olarak aslında bir üstü onun ama bir sonrası diyelim. Bu da miskinlik mertebesi. Fakir ile miskin arasında ne fark var? Bilindiği gibi miskin hiçbir şey olmayan. Hiçbir şey olmayan ama. Ne evi ne barkı işte üst baş peruşan, nerede akşam orada sabah. Yere kıvrılıp yatar hiçbir şey yok. Dünya olarak. Fakir ise kendisine... E, zekat verilecek kimse demek. Yani zekat zekat verecek miktarda malın mülkü parası olmayan kişilere verilen isim fakir. Ama hiçbir şey olmayan kimselere verilen isimse miskin. Biz gerçi miskinliği çok kötü manada genel olarak kullanıyoruz. Öyle demiş miskine bakın falan gibi yani acziyet ve zül mertebesinde kullanıyoruz. Ama hakikatte ise miskin, sekene, sakin oldu, şükûn halinde oldu. Yani kendi nefsinden artık hareket edecek, muharrik olacak hiçbir şey kalmadı manasına. O Fetih Suresi'nde bölümü vardır oraya. <gülüyor> Daha iyi anlamak istedim oraya bakabilirler. Sekine'yi indirdiksi sizin kalbinize ve üzerinize diye dört mertebede Sekine'nin hali vardır. O Sekine dediği işte miskinlik hali şükûnet hali yani işte bu fakir diye belirtilen kimsenin bakın almış olduğu kendisine verilen zekat bölümü dikkat edelim zekatın hakikatin ne olduğunu zekat teskiye manasını, temizleme manasına işte fakirler ancak bu temizlenmiş olan fakirler bunu alabiliyor <gülüyor> zekatı alabiliyor teskiye edilmiş kendilerine veriliyor neden çünkü kendisi de zaten tezkiye edilmiş temizlenmiş olan fakire bakın temizlenmiş olan şey geliyor ve bunu da Cenab-ı Hak vermiş oluyor. Bakın Cenab-ı Hakk'ın verdirdiği veya dolaylı olarak da olsa verdirdiği şey mutlak temizdir. Bakın Hakk'ın emri olarak geliyor bu İslami kurallar içerisinde. Yani fakir kendini nefsaniyetinden temizlemiş ve kendisine gelen de temiz olarak gelmekte içerisinde hiçbir karışığı yok işte fakirin yediği bu yani kendinin herhangi bir varlığı yok ama kendisine gelen temiz o da haktan gelmekte kendisi de nefsini temizlemiş olduğundan kendisi de temiz olduğu için işte kendine ait bir varlığı kalmadığından fakirin yemesi içmem de fakirin içmesidir yani yemem fakirin yemesidir biraz zor oldu ama anlaşılıyor mu? anladığımız kadar anlayalım zahiri böyle olduğu gibi bir de fakirin manevi manada aldığı gıda fakir olan bunu alabiliyor ancak yani e, zatî bilgileri, hakikat marifet bilgilerini ancak fakir hükmüne ermiş olabilenler alabiliyorlar. Bu da işte onun yemesi içmesi. Yemesi içmesi bir insanda ne yapıyor? Gelişimini sağlıyor, hayatiyetini sürdürüyor, manevi gelişimini sağlaması da bu tür hakikat ve marifet bilgilerinin o mahalle ulaştırılması ve o mahallede hakkın varlığından başka bir varlık olmadığından yine alanda kendisi olmuş oluyor. Yani kendi hakikatlerini kendinin tecelli ve zuhur mahalli olan o fakir ismini alan varlıkta zuhura getirmiş oluyor. İşte o zaman Yemem fakirin yemesi içmem de fakirin içmesidir. Küskün ortaya çıkmış oluyor. Gerçekten de e, bu şekilde e, kısa bir cümlenin içerisinde bakın ne kadar nice <gülüyor> mevzular ve sonsuz manyalar olduğu da açık olarak görülebiliyor. Bu hususta söylenecek kitaplar dolusu sözler var. Ama özet olarak <gülüyor> bu kadarla geçelim. Daha fazla aklımız karışmamış olsun. Ve daha sordum Rabbime. Rabbi, ya Rabbi, melaikeyi hangi şeyden halkettin? Dedi ki hatta hala insanın nurundan halkettin. Ve insanı da nurumun zuhurundan halketti. Bakın şimdi insanın indelaha da Allah'ın indindeki mertebesinin ne kadar yüksek olduğu böylece bizlere de bildirilmiş oluyor. Kur'an-ı kerim birçok yerinde insana verilen lütuftan bahsediyor. Bunun birincisi ademiyet mertebesi itibarıyla venaftu fi min Ben ona ruhumdan üfledim insana verilen değerlerin başında gelen bu daha sonraları hakikat Muhammediye mertebesine kadar bu iltifat devam ediyor tabi bu, bu yüksek verilen mertebe ve iltifatın da o derecede mesuliyeti oluyor Melaki hangi şeyden halkettin dedi ki Hak Teala insanın nurundan halkettim Peki nasıl oluyor bu insanın nurundan halkediliş? Şimdi Melaike-i kiram <gülüyor> bize göre diyelim yani genel olarak iki türlü birisi birey olarak bizim yapmış olduğumuz fiillerimizden meydana gelen bize ait bireysel kuvvetler Melaike-i kiram bizim ürettiğimiz melekler kuvvetler yani diğeri de Cenab-ı Hakk'ın zatından kuvvetleri yoluyla üretmiş olduğu melekleri hani öyle diyorlar her bir fiil bir kuvvet ile harekete geçmesi mümkün olduğundan e, efali ilahiyede ilahi fiillerde Allah'ın e, kadir sıfatının hükmüyle bir meydana getireceği şeylerin ismine melek din literatüründe melek denmiş melekten dediğimiz biz genel manada anlayışımızda işte kanatlı 3-5-10 neyse kanatlar var gökyüzünde uçuyorlar gibi işte kimin nerede ihtiyacı varsa hemen oraya yetişiyorlar gibi bir zalla onları anlamaya çalışıyoruz bu tabi şeriat mertebesinde şer'i olarak doğru bir e, anlayış ve anlatış oradaki e, idraklere veyahut birey akıllara bu kadar bilgi yetiyor melek hakkında ama daha daha hakikatini idrak etmek isteyen kimseler için velake kiramın e, çok e, geniş sahada e, faaliyet gösterdiği ve hiç bu kadar Kısa bir kelimelerle anlatılması mümkün olmadığı anlaşılıyor. Bunların başında dört büyük melek var biliyorsunuz. Beş taneydi birisi ne oldu daha sonra isyan hükmüne girdi ve görevi alındı elinden. Martut, hard edilmişlerden oldu. birinci sınıf melekler yani birey beşeri melekler bizim çalışmalarımızdan, bizim idrak ve anlayışımızdan bizim ürettiğimiz kuvvetlerimiz bize ait olanlar. Diğeri ise Cenabı Hakk'ın kuvvetlerini bütün aleme yayan e, kuvvetler. Cenabı Hakk'ın şiirlerini, isimlerini, sıfatlarını bütün aleme yayan eee güçler aslında güç değil de kuvvetler diyelim Efali i ilahi, ilahi fiilleri oluşturmak için Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatının o şekilde zuhur etmesinden başka bir şey değil Melaki i kiram din kültüründe din literatüründe lügatında Allah'ın bu kuvvetlerine melaki ismi veriliyor hangi mahalde neyi meydana getirecekse Cenab-ı Hak o mahalle uygun Melaike-i Kiram ortaya getiriyor bunlar Melaike-i Kiram deniyor bakın onlara iltifat ediliyor ikram edilmiş kuvvetler diye belirtiliyor çünkü Cenab-ı Hakk'ın zati arzuları o kuvvetleri tarafından ortaya getiriyor onun için bunlar mübarek varlıklar Fikminde. şimdi <gülüyor> bak ilmi ilahisinde bütün bu varlıkları bir paket program olarak ilahi ilim ilahi bilgi olarak zatında bunlar gizli iken sonra bunları faaliyete geçirmeyi bilediğinde bu ee, ahadiyet mertebesinden vahidiyet mertebesine tenezzülde bulundu. Vahidiyet mertebesinde e, zat-ı mutlak ilah Allah olarak anılmaya başladı ki orada Allah ismini aldı. Ve burada hey, ilmi ilahi yani Allah'ın toplu olan ilmi e, rahmaniyet mertebesine intikal ettirilerek orada da sıfat mertebesi ismiyle e, Ceberut ismi altında Ceberut mertebesi altında diğer bir isimle belirtildi. Bunların, bunun diğer bir ismi kâmil. Kamil. Yok. Kamil insan Bir de İnsanı Kamil. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahideki bir toplu programı belirli forum latif forumlara aldırıldığı zaman döndürüldüğü zaman veyahut ama daha zuhura çıkmazdan evvel işte bunun bir ismi Ceberud bir ismi de hakikati Muhammediye diğer ismi de insanı kamil yani işte biz insan dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen kendi beşer birey hallerimiz halbuki ilk insan bakın Allah'ın ilmi ilahiyesinin Toplu olarak zuhura hazırlanmış hali, diğer ismi de Hakikat Muhammediye diğer ismi de Cebelut sıfat mertebesi ve Vahidiyet kaynaklı mertebesi kaynaklı. O zaman daha orada başlıyor. Bakın bütün varlıkların insan kaynaklı olduğu yani Hakikat Muhammediye kaynaklı olduğu. Ve bu mertebenin ne program yapılmışsa o mertebede hiçbir şekilde değişmeyeceği bilgisi de cebbarlıkla belirtiliyor. Bak, ceberut mertebesi, cebariyet mertebesi yani o program mutlaka uygulanacak demek. Bunun dönüşü değiştirilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Genel hatlarıyla. Ceberut deme, denilmesinden tasıt o cebren yaptırılacak. Ancak bu cebir kelimesini de biz hemen aklımıza ikili bir varlık gelmekte. Cebir ikilik gerektirmekte aslında. Yani bir cabir olan, cebre edecek olan birisi, bir de üzerinde cebrin mecbur yani o cebri yapmaya mecbur olan. Yani bir amir, bir memur olacak gibi zannediyoruz. Halbuki buradaki cebir Allah'ın kendi ilmindeki kendi zuhura getireceği şeyleri mutlak manada kendi programı üzere zuhura çıkarması, bir başka birisi bir başka birisine zorla yaptıracak gibi bir çevir değil oradaki çevir. hani Ehlullah'tan birine sormuşlar o Lübbu Lüb'den geçer bir yerde hatırlarsınız belki Hakka zulüm isnadından nasıl kurtuldun diye şimdi cebri düşündüğümüz zaman hak bir yerlere zulmediyor. hikme çıkar biraz tefekkür ettiğimizde. Hakka zulüm isnadından nasıl kurtuldun dendiği zaman o da çok şahser bir cevapla diyor ki mülkünde gayriyi koma komayarak mülküne gayriyi sokmayarak eğer bir yerde bir gayr varsa o zaman cebir o zaman olur ama mülkünde gayr yoksa kendinden kendine ise yapılan iş O zaman cebir isminin dileğinin zuhuru manasında değiştirmek gerekiyor Ama bazı hakikatleri belirtmek için buna cebevud mertebesi de demişler Neden? Mutlak tahakkuk edecek manası itibariyle demişler işte e, bu mertebede zuhura başlayan ilahi program bunun diğer ismi de insan-ı Kamil ve bu insan-ı Kamil'in ilk zuhuru Rahmaniyet mertebesi itibariyle ruhta olmakta. Yani nefes-i Rahmani yayıldığı zaman ruhaniyet, ruh mertebesi ortaya çıkmakta. Onun da bir tecellisi ile yani sıfat mertebesinden, esma mertebesine onun da bir tecellisi ile ortaya nur mertebesi gelmekte. Yani esma mertebesi gelmekte. İşte esma mertebesi, nur mertebesi ve bu ruh ile, ruh ile nurun iştirakından efal mertebesi meydana gelmekte. İşte bütün bu mertebelerde belirli bir kuvvetlere ihtiyaç olduğundan işte böylece insanın nurundan halk edildiği burada böylece belirtilmek istiyor. Yani melaike-i kiramız insanın nurundan iki yönlü de birisi alemler genişliğinde efal ilahiyenin faaliyete geçmesi için gerekli olan kuvvetler ilahi ruh ve nurun birleşmesinden meydana geldiklerinden geniş anlamda da insanın nurundan melaike kiram meydana gelmekte dar anlamda da bizim yaptığımız fiillerimiz neticesinde oluşan eee Kuvvetlerde bizden çıkan melaki Kiram olmakta. Böylece e, genel anlamda ve birey anlamda bütün melaki Kiram insanın nurundan ortaya çıkmış olmakta. Ve insanı da nurumun zuhurundan halkettim. Bakın, insanı da nurumun zuhurundan halkettim. Cenab-ı Hak insanı ana kaynak olarak selam esması üzere halk etti Her varlığın kendine ait bir esması var ya zuhur kaynağı insanın zuhuru selam isminin kaynağından çıkmakta. Velake-i Kiram'ın Sübuh ve Kudüs isminden diğerlerinin de aziz Cebrah bir diğerinin de isminden ortaya çıktığı belirtilmekte. İşte insanın nurundan halkettim demesi bu iki yönlüdi. Ve insanı da nurunun zuhurundan yani beşer olan insanı da nurunun zuhurundan ettim diyor. Şimdi onun nurunun zuhuru ne demek? Az önce belirtildiği gibi ruh mertebesiyle esma mertebesinin birlikteliğinden efal mertebesi yani hücresel yapı atom meydana gelmekte. Atomun da işte belirli sayılarda birleşmesinden hücre yani malzeme ortaya çıkmakta. İşte biz insanlar da bu atomun değişik sayılarda meydana gelmesinden, hücreye dönüşmesinden, işte hücrelerin çoğalmasından bir şekilde meydana gelmekteyiz. İşte bizim ana kaynağımızda Allah'ın nurundan başka bir şey değil. Allah'ın zati olan nurunun zuhuru olarak da bizler dünyaya gelmiş olmaktayız. Hani <gülüyor> Adem Aleyhisselam'a meleklere secde edin dendiği zaman melekler i Kiram ne yaptılar? Hemen secde ettiler. Fesecedu illa iblisi. Eba, desteklere yani intina eti çekindi ve gururlandı. Secde etmedi. Şimdi orada secde eden <gülüyor> melaikenin de iki hali var. Birisi orada konuşulan bilişilen e, kuvvetlerdi. Melaike-i Diğeri ise bugün içinde bulunduğumuz bizlerin yani yaşadığımız bizlerin e, beş vakit namaz kılmakla oluşturduğumuz bir kuvvetler manzumesi var. Kuvvetler var. Biz onları şu anda göremiyoruz. Görsek ayrımıza olmaz. Çünkü eğer onların bir kısmını yahut küçük bir halini görmüş olsak dünya ile ilgimiz kesilir. Yani rahmani yönde yaptığımız siillerden meydana gelen kuvvetleri yani şekil ve süliyetleri yani diye değil, onların gerçek manalarını görmüş olsak hep onları yapmak isteriz dünya işi elimiz tutmaz ne çoluk ne çocuk hiçbir şey görmez ne yemek düşünür ne içmek daha çok üretelim de o güzel varlıkları daha çok diğer tarafa intikal ettirelim diye eğer bunun tam tersi olan zulmani manada varlıklar kuvvetler üretmiş isek onları e, gördüğümüzde kaçacak delikalarız böylece hani, bir tabir olur ya e, bir daha işlememek için çok büyük bir güç sarf ederiz e, işte bu her iki şekliyle de görerek ibadet edilmiş olması fikri ortaya çıktığından Cenab-ı Hak eksi ve artı olan bizim oluşturduğumuz melekleri yani kuvvetleri bize göstermez ancak bildirir ahirette cennet var, cehennem var bunları böyle <gülüyor> bilin gelecekteki yerini ona göre hazırlayın diye <gülüyor> işte <gülüyor> e, oruçtan meydana gelen meleklerimiz var zekattan meydana gelen yaptığımız dini manada her şeyden e, oluşan bir meleklerimiz var işte <gülüyor> daha evvelce bu melekler farkında değil iken e, bu varlığın içerisine gönül alemin de ilave edilmesiyle yani irfani bilgilerin de ilave edilmesiyle Adem'in zuhura gelme mevzuda ortaya gelince işte bizim ürettiğimiz melekler e, biz seni tesbih ediyoruz, ibadet ediyoruz daha başka şeyine ihtiyaç var hükmüyle beyanda bulundular bulunuyordu o devam da ediyor işte onun için Cenab-ı sizin bilmediklerinizi ben bilirim deyince ve Adem Aleyhisselam'ın da hakikati ortaya çıkınca melekler ona secde ettiler. İşte bizim de gönlümüzde irfaniyet mertebesiyle ilahi hakikatler, makav ve ademiyet, zuhura geldiğinde bizim yaptığımız ibadetlerden meydana gelen meleklerimiz, kuvvetlerimiz bize secde etmekteler. Tabi olmaktalar. Yani. O gün olan hadise değil. Bu kişinin her idrak ettiğinde kendi üretmiş olduğu bakım o melekler, kuvvetler kendine itaat etmekte. Tabi olmaktalar. İşte bunlar karşımıza ahirette çıkacak olan güzellikler oluyor. Hani Behlül Dana gitmiş ateş almak için hani bilinen hikayedir kısaca anlatalım dönerken Harun Reşit görmüş elinde kürek boş ya Behlül ateş yok muydu vermediler mi ateşte boş geliyorsun abi diyor ben gittim oraya mı diyor burada ateş yok dediler diyor e peki cehennem diyorlar ya hani ateşle dolu yok diyor öyle değilmiş orası oraya giden ateşini kendi getiriyormuş diyor orada ateş yokmuş herkes ateşini kendi götürüyormuş oraya o zaman diyor getirseydin sen de ateş verirdik sana ateş ve getirmemiş yok ateş onu. Dedi ki hatta la insanın nuruından hakettim melekleri insanı da nuru'nun zuhurundan hakettim. Bakın bir buçuk satırlık bir cümle ama içerisinde bütün ilahi hakikatler ne kadar açık olarak. Hangisini? Cümlenin kileri verir musunuz insanı? Burada yazıyor işte. Dedi ki Hak Teala, insanın e, melaikeyi hangi şeyden halkettim diye sorulduğunda insanın nurundan halkettim melaikeyi insanın nurundan halkettim ve insanı da nurunun zuhurundan halkettim diyor. Ve devam ederek ve daha sordum Ya Rabbi Gals Ey Gals'ın Rabbi yani el Benim Rabb'ım hiç seni taşıyan bulunur mu? Ya gals Azam dedi insanı meydana getirdim beni taşıyan olması için ve mükevvenatı da insanı taşıması için meydana getirdim. Diyerek ne kadar büyük bir kapıyı bizlere Açmakta. bitince Düşündüğü zaman insan böyle de sorun olurmuş gibi veya böyle de mevzu mu olurmuş gibi şerat ehlinden birileri bunu dinlemiş veya okumuş olsa dahir manada yaşayanlardan. Bu o, soru ve cevap üzerinde hiç durmaz. Neden? Çünkü ihatası almaz. Mertebesi itibariyle ihatası almaz. Ama Gavsul-i Azam gibi yüce bir kimse, <gülüyor> büyük bir mertebe sahibi olan bir kimse, bunları bize anlatmışsa, bunların mutlaka bir şeysi vardır, tamam. Tamam. özelliği vardır, hususiyeti vardır diye ilgilenmemiz gerekmektedir. O halde yapılacak iş mümkün olduğu kadar bunları anlamaya çalışmak ve olabildiği kadar da faydalanmaya çalışmak.